Ay hak diyerek başlayalım söze. Başlayalım Hacı başlayalım. Bugün pek bir neşelisin. Gözünde güller açıyor Karagöz hayırdır? Hayır efendim hayır. <gülüyor> Dün öyle bir şey aldım ki pek keyiflendirdi beni. Öyle mi? Ne aldın efendim? Efendim güneş enerjisiyle çalışan kahve makinesi aldım. Güneş enerjisiyle çalışan kahve makinası mı Evet. <gülüyor> Sen beni güldürdün. Allah da seni güldürsün. Güneş enerjisiyle çalışan kahve makinesi mi olurmuş hiç? Olur olur. Zaten ben aldım diye beni kıskanıyorsun. Kıskanma Hacivat kıskanma. Sana da alırız bir tane. Yok Karagöz'üm kıskandığımdan değil de. Hakikaten aldın mı sen böyle bir şeyi? Ya aldım diyorum ya. Hem de ürün kapıma kadar geldi. Eyvah. Yoksa kapıdan satış mı yaptılar sana? O nedir ya kapıdan satış plan? Efendim çeşitli pazarlama şirketlerinin kapı kapı gezerek ürünlerini satmasına kapıdan satış denir. Mesela benim hanım ekmekleri bakkal salimden pencereden sepet sarkıtarak alıyor. O da pencereden satış mı oluyor? Pencereden olmaz da kapıdan satışta ürünü alırsın. Karşılığında imza isterler, senef yaparlar. Bir sürü mevzu. En kötüsü de, bu kapıdan satış yapacaklar. Öyle ya, satış diyerek başlamazlar. Anket derler, hediye kazandıracağız falan derler. Aa, dediğin doğru valla. Bu kahve makinesi aldığım, fırfırlar pazarlama hal elemanı... ...kapıyı açar açmaz, anket yapacağız dedi. Verdin mi bak, ne anketiymiş o? İçme suyunun temizliği hakkında anket. Ne alakası varmış kahve makinesiyle. Ha ona sonradan geldik. İlk önce anketi yaptı. İçme suyuna güveniyor musunuz dedi. Ben de bu zamana kadar bir yanlışını görmedik. Aramız iyidir dedi. Sonra bana çok güvenmeyin bakın bir test yapacağım dedi. Çeşmemden aldığı bir bardak suya bir ilaç damlattı. Su anında sarı sar oldu. Tam temizlenmeyen şehir suyuymuş bizimki. O su döktüğü ilaçtan sararmış olmasın sakın. Bilmem öyle dedi. Sonra bizim musluğa fırfırlar pazarlama Aşe'nin sattı musluk başını taktı. Bu musluk başı sayesinde içtiğimiz sular güvenceli oluyormuş. Evde ne kadar musluk varsa taktı. Çok hesaplı dedi. Ne kadara mal oldu peki? Musluk başları 250 YTL, e, ütü 300 YTL. Ütü de mi aldın? Aldım aldım. Fırfırlar Pazarlama Haşi'ye de kampanya varmış. Üst üste beş pantolonu aynı anda ütülüyormuş bu ütü. Pazarlamacı sizin kafayı da ütülemiş anlaşılan. Markası neymiş peki bu ütünün? Şenerler. Şenerler diye bir marka hiç duymadım. Neşenercisiyle çalışan kahve makinesi ne peki? Ha o hediyesi. Ben en son pilli tırnak makası alınca hediye ettiler. Ne diyorsun sen Karagöz? Pille çalışan tırnak makası. ...güneş enerjisiyle çalışan kahve makinesi mi olur hiç? Sen bunları hemen iade et efendim. Olur. Olmaz, edemem. Ne demek edemem? Ben, ben de o adamını şimdi nereden bulurum bir daha ya? Yoksa bir sözleşme falan yapmadınız mı? Kart falan almadın mı? O kadar çok şey aldım ki kart gelmedi aklıma valla. Hem alsam bile iade edebilir miyim ki? Yedi iş günü içinde iade etme hakkın var. Zaten sözleşme yapılır. ...sözleşme iyice okunur, tarihi kontrol edilir. Ah Karagöz, senin bu cahilliğin yok mu? Bilinçlen efendim, bilinçlen azıcık. Tüketicinin korunması kanununun sağladığı haklardan faydalan. Ben satıcıya kandım birader. Satıcının her dediğine inanılır mı Karagöz? İnanılmaz. Bir kahve yapalım da içelim diyeceğim ama... ...stüdyoda güneş olmayınca <gülüyor> tabii çalışmaz şimdi bu alet. Senin kafa çalışsın yeter efendim. Evet efendim.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 harici şeyleri söyleyebilen birini bulsaydık ya gürültü yapmayız stüdyodayız <gülüşmeler> abi <Pardon. gülüşmeler>